Bülent Keskin, fotoğraf makinası ustası. Benim hayatım fotoğraf makinasıyla ilgili ve fotoğraf makinası ustası olarak da Mersin'de sadece Bülent Keskin vardı. Çok araştırmıştım çünkü tek usta o, en eski usta o. Gittim görüştüm ve benim makinalarımı da tamir etmişti. Oradan yola çıkarak neden onun fotoğrafı olmasın dedim. O da bir usta ve fotoğraf makinasında hakikaten çok iyi yetenekli bir insan.